محمد سيد الكهين الثقالين الفريقين من غرب ومن عجم فق النبي نبي خلق النبي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت دعوة النصر Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alemin o salallahu ala, ve mevlana, ve ala ve Allah sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi sizi İnsanlar bunlardan gafil olarak yaşıyorlar ve esas üzücüsü de ölüyorlar. Allahu Teala'ya eli cebi boş, maneviyattan müflis olarak, ahiretten gafil olarak huzuruna çıkıyorlar, çıkacaklar. E bugün ölen artık Allah'ın huzuruna çıkacak demektir. Daha bundan sonra dünyaya geri dönüşü olmadığını gör. Bu büyük bir pişmanlık getirecek. Yani bir haberlere baktığınız zaman... ...dünya üzerinde olanlara, ölenlere... ...bu kadar insan ölüyor, gidiyor. Çoğunun namazdan haberi yok. Çoğunun eli i sünnetten haberi yok. İrtikattan haberi yok. Cennet cehennemden haberi yok. Ya bu alemler boşuna mı yaratıldı? Bu kadar felekler... ...bu kadar... Yani hadi melekleri görmüyorsun. Bu kadar gördüklerin boşuna mı yaradıldı yani? Efendim... ...şeyden bahsedip duruyorlar işte, yok uzaydan, şundan, bundan... Efendim, ...yıldızlardan, işte onların e, efendim, kümelenmesinden... ...işte birlikte gözüküyorlar da... E, ...yoksa hepsi esasen ayrı ayrı yıldızlar da... ...yani öyle alemlerden kendileri bahsediyorlar, gavurlar bunlar işte... Bir, ...efendim astronotlar, bilmem neler... Yani... ...ne diyor? Yıldızlar için şey diyor, orada işte samanyolundaki birçok kümeler, yeni yeni bulunanlar var falan... İşte şu patli, patlar diyor. Şu patladığı zaman diyor ondan şu kadar daha yıldız çıkacak diyor falan. Neden bahsediyor? Diyor ki dünyadan 160 kere büyük. Dünyadan diyor 160 kere büyük. Bir tanesi tane tane. Yani bizim leblebi tanesi gibi Mevla Teala yıldız yaratıyor yani. Efendi Hazretleri onun için derdi. Yani derdi bir Müslüman atmış bu dünya kadar cennet. Ee, dendiği zaman sayı hadislerde geçiyor. En son cennete girecek. Cehennemden çıkıp, en son çıkıp, cennete de en son giriyor tabii. Bu adama bile on dünya kadar cennet verildiği bu hadis. Üdkül velek aşrut dünya mirara. Hani uzun bir hadis. Ben anlatırdım hep. Gir, hadi dünyanın on misli vereceğiz sana. Razı mısın denecek de adam <gülüyor> yani <gülüyor> Ve testez alemin alemlerin Rabbis'in benle dalga mı geçiyorsun diyecek. Yani o da işte şaşırmasından bunu diyecek. Efendim derdi Allah dalga geçer mi aşağı. İşte bu da böyle kafasız olmasaydı cehennemden zaten en son çıkmazdı. Ee, yani derdi buna. Bu hadiseler böyle bir yorum getirirdi. Yani adam artık şaşırmasından alemlerin Rabbis'in benle dalga mı geçiyorsun. O da zannediyor ki sona kalan donak kaldı. Ben en son cehennemden çıkmışım cennete giremem belki ortada kalırım girsem de nereye sığışacağım sığışacağım o onu düşünüyorken diyor 10 dünya kadar sana versek nasıl olur diyor o da diyor ya Rabbim ben ne şey yapma diyor ben garibanım diyor sonra da çıkmışım bana şey yapma diyor falan yani isticza yapma bana diyor ya isticza yapar mı Allah hala şimdi tamam Allah istehzi bihim Şimdi aklıma geldi. allah Teala'nın istiğza sıfası da var. Fakat ona tabii el-i uleması istiğzalarına mukabelede bulunuyor manası veriyor. Haşa maskaralık yapmak gibi bir sıfat. Allah-u kafir olur. Onun için tevil zaruridir. Halep te yaptığı teviller isabetlidir ve yerindedir. Tevile gidilmediği noktada ayet ve hadislerde öyle kelimeler cümleler vardır ki bunlara... Lügatı üzere mana verdiğin zaman kafir olursun. Ondan dolayı ya kelimeyi aynı ile istimal edeceksin, mana vermeyeceksin selef gibi ya da tevil edeceksin halef gibi. İkisi de el-i sünnettir. Şimdi Allah Teala istiza eder. Allah Teala istiza etmez demeyelim. Yani Arapça kelimesi olarak konuşuyorum. İstiza diyebilirsin ama alay eder, dalga geçer diyemezsin. Ne dedi i̇mam Gazali Hazretleri? İman-ı İslam İlmali yazdım size. Başında bu noktayı koydum. Müteşabihat sıfatlarına çok üzerine gittim orada. Baş tarafında. İşte o müteşabiyatta ne buyuruyor? Ee, bir kelime müteşabiyse bir sıfat Türk başka dilde tercümesi caiz değil. Yani Farsçada caiz değil, Türkçe de caiz değil. Hiç mana veremezsin. İstiza dersin, Türkçesi yok. Ancak allah Teala cennete gir buyurduğu kuluna istiza etmez. Biz onu demek istedik yani başından beri. Sadede gelecek olursa. allah Teala istiza eder mi diyorum? İstiza eder. Kimle eder? Münafıkla eder. Kafirle eder. İstiza muamelesi yapar. O ayrı bir şey. Ama burada cennete gir. 10 ee, dünya kadar sana veriyorum, veriyorum deyince burada bir ihbari bir durum var. Yani haber veriyor. Haber verdiği noktada allah Teala haberlerinde sadıktır. Hiçbir haberinde kulf ve tekallüf söz konusu değildir. Onun için, şimdi Efendi Hazreti ne diyordu burada? Ya insanlar yatırgıyor. Adama 60 dünya kota cennet bu kota Müslüman var Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Tabi cennete gireceklerin tam sayısını şey olarak biz bilmiyoruz. Ama belli ki yani milyar diyebilir miyiz? Milyonlar deriz tabi de. Milyonlar kesin deriz de. Efendim şu anda bile iki milyar Müslüman var. Bundan sonra yüzlerce sene şey var falan. Ha milyarlar diyelim. Bunun cini de var falan. Biz onun hesabını bilemeyiz. Ama milyarlarca insan cennete girdi. Cennete giren orta seviyeli bir Müslümana bile 60 dünya kadar yer veriliyor. En zayıf Müslüman yani cehennemden en son çıkmış. Artık düşün ne kadar günahkar. Buna bile 10 dünya kadar veriliyor. Buna ne şaşırıyorsunuz buyururdu. Şu anda buyururdu. Dünyada o kadar gezekenler var ki uzayda o kadar gezekenler var ki Sayısın ancak Allah bilir kimse sayamıyor zaman yolundaki yıldızlar Kimse sayamıyor. Bir de her dakika türüyor diyorlar. Ne türüyor? Sen yeni görüyorsun. <gülüyor> ha Allah teala kulliyemin ve fişen. Her an ve zaman bir şandadır. Yüb diyor ve la diyor Allah teala kendisinin başı başlangıcı yoktur ama devamlı her şey başlatandır. Yaratandır, Baştan yaradandır. Onun için, muttasıl icat ediyor. Bu da Efendimiz'in Hazreti'nin tabiridir. Efendimiz'in Hazreti bu tabirini de ben başka hiçbir yerde de görmedim. Yübdi'ü kelimesi şu manayı verirdi. Yübdi'ü. Ne derdi ona? Muttasıl icat ediyor derdi. Ha, alın bu manaları. Hiçbir kitapta bulamazsın. Muttasıl icat ediyor demek? Her an yaratıyor bir şey var ediyor. Her an. An ne demek biliyor musun? Saniyenin de, salisenin de ne kadar daha ufağı. En ufak zaman parçasına. Muttasıl icat ediyor. Zaten allah Teala hakkında zaman söz konusu değil. Devamlı yaratıyor. Şu anda mesela neler yaratıyor? Bütün bitenleri, yitenleri, ölümleri, hayatları, doğanları, doğuranları, ondan sonra efendim, otları, bitkileri, sebzeleri, meyveleri, öf, bütün alemler. Şu anda neler yaratıldı? Ben konuşup bir trilyonlu şey yaratmıştır. Yübdi'ü. Devamlı yaratıyor. Kendisi yaratılmaz, kendisine bir değişiklik ve başlangıç arz olmaz. Ezelidir ve ebedidir. Yar vak va amel, yar da yüceltiyor, kimilerini alçaltıyor. kimilerini aziz ediyor, kimilerini rezil ediyor, kimilerini şerif ediyor. Allah bizi aziz ettiklerinden eylesin. Ehli sünnet düşmanı, ehli bid'atleri de zelil u hakir eylesin. Şu mübarek saatte, şu mübarek anda Allah zillet ve hakaretlerini tescil eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahabe sallam. Şimdi Deva, gezegenler ne kadar? Efendim, e, saman yolunda yıldızlar ne kadar? Evet. Peki buyuruyordu. Zaten şu anda dünya fani. Onların hepsini veyden nücumun kederat. Bütün yıldızlar gök sökülünce gök onların tavanı gibi. Şimdi bu tavan sökülünce bu lambalar kalır mı? Kalmaz. Gök sökülünce e, feyye ev vahiye. Yani feyden şakmatis sema Gök yarıldığı zaman feyyeyev meydin vahiyye aşağı aşağıya. E, çatladı, döküldü. E, yıldız mı kalır? Yıldızlar da döküldü. Çünkü mahalli e, yeri sökülünce tavanı hepsi gidiyor. Peki buyururdu. Birkaç günlük dünya hayatının işte gökte görüntüsü için ziynet. Velekaç zeyyennez sema. Dünya bir masabı ya. Biz dünya semasını yıldızlarla ziynetledik, süsledik diyor. Tabii başka hikmetleri illaki var. dediğimiz yemek sebzelerin. Tadında bile o gezegenlerin ışınlarının faydası var. Ayrı bir şey. Sadece e, kandil manasında demiyor. Ama hikmetlerinden birinde bizim gözümüze gelen şekilde bir ziynet bir süs. E, peki e, birkaç günlük diyelim dünyanın hepsi toplasan. Fani olduğuna göre bitti bitecek. Bunun ziyneti ve süsü olsun diye ve sökmek üzere sökülecek bir şey. Hani bir yere bir şey yaparlar güzel bir, ondan sonra oturum yapılacak. Toplantı bitince söküp gidiyorlar. Onun gibi yani. Sabit bir bina bile değil. Çok böyle yerler yapıyorlar. Hazırlıklar yapıyorlar falan. Salonlarda bilmem nelerde. O süslerin, o, o süsler oraya sabit değil. O geceki program için mesela. Bu da onun için. Dünyada bir zinet yaptı. Ondan sonra dünyayı efendim, patlattı, kıyamet koparttı. Hepsi gitti. Fani bir dünya için bu kadar yıldızlar, gezegenler, efendim, bu kadar efendim, kevkepler yarattı. Bunlar ne kadar? Bak şimdi kendileri söylüyorlar. Her biri dünyadan 160 kere büyük. Ne peki sana diyoruz ki 60 dünya kadar verecek. Efendim Hazreti derdi. Öyle bir yıldız kadar bir yer. Sayısız yıldızlar var. Sayısız. Bir, o yıldız kadar bir yer veremez mi bir Müslüman'a derdi. E şimdi zaten hazırda var Allah'ın böyle yerleri ya. Yaratmış. E bunlar ol dediğim oluyor. Masraf gitmiyor ki. Bunlar yok edecek. Yani ol dediğim için yaratacak. 60 dünya kadar bir adam olacak. Oha o kadar da olur mu? Sen kavur musun sunmuşsun abi sen? Allah'ın kudretini mi hafife alıyorsun? Şu anda yaratmış zaten diyor. Bütün şeyler hepsi 160 kere büyük diyor. Bir tanesi. Gökte duruyorlar boşu boş. Boşu boşta demeyelim aşağıda. Batıl yaratmadık buyuruyor da. Bizi bize göre boş boşuna yani. Biz şimdi onlardan yaralanamıyoruz gibi. Görünüşte. Orada onlar öyle kalp e Bir adama taksit etse onu yapamaz mı bunu? E pahalı. 13'ün 60 dünya kadar her tarafı köşk saray, her tarafı altın gümüş mücevher. Öyle cennetler yarattı. Minzabin ve fiddatin bina cinan. ve Öyle cennetler binaatı hepsi altından, hepsi gümüşten. Dünyada işte insanlar bir çeyrek altın alacağım diye adam. 5 lira nerede ucuz alırım diye kapıyı geziyor çeyrek altın için. gariban, ne yapsın gariban işte. Düğünde takacağım diye bilmem. Durum bu. E şimdi Sen bu dünyaya niye geldin? Ebedi hayatı, ahireti kazanmaya geldin. Adam 60 dünya kadar cennet kazanmış. Cehennemden en son çıkacak adam bile 10 dünya kadar cennette yer veriliyor. Müslüman olduğu için yine kendine göre bir şeyler, salih ameller yapmış. Ama günaha çok gelmiş tabii. Cehennemde 7000 sene kadar yanmış çıkmış. O bile 10 dünya kadar cennet kazanıyor sonunda. Ya sen hiç cenneti kazanamazsan? Şu mübarek Ramazanlarda, bayramlarda, kurbanlarda, şu mübarek gecelerde zikirlerle, ibadetlerle, teravihlerle... Yazık değil mi sana ya? Kim acısın sana ya? Sen kendini acımazsan kim acı sana ya? Mübarek insan yapma tevbe et. Gel namaza başla ya. Gel namaza başla. Anlını secdeye indir. Helak olacaksın ya. Anlını secdeye değmeyenlere cennet yüzü yok. Yok. Hiçbir hadisde böyle bir şey yok. Ha, Farzları kılarsa sünnetleri kılmadı, Cennete girem. girers. Derecen düşük olur. Maaş bir sistem, bir azar işitirsin. Ama cennete girersin. Sahabeden biri geldi. Ne dedi? Sahabe bu. Dedi ya Resulallah. Ben, İslam şartlarını bana arz et. Ben Müslümanım. İslam şartlarını bana arz et. Buyurdu ki, namaz. Buyurdu ki, Ramazan'da oruç. Buyurdu ki, ömründe bir kere aç. Buyurdu ki, nizaba malik ise, işte neyse, zekat. Senede bir kere... Efendim, 40'ta bir. Yüzde iki buçuk. Yani bunlar tabi teferruatı çok. Bütün fıkıh kitapları bunların üzerine yazılmış. Peki. O zat ne dedi? Dedi ki ya Resulallah. Dedi. Beş vakit farz. Beş mi dedi? Beş dedi. Beşi kılarım dedi. Ama dedi. La ezidu aleyha. Fazla bine mas bile kılmam dedi. Zaten 13'ün vitrin farzı olmadığının da delili budur. Çünkü çok sahih bir hadistir. Çünkü vitir farz olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona beş demezdi. Khamsü salavat zaten hadis-i iftar <gülüyor> ad-davunle Allah-u Teala, Allah'ın kullarına farz ettiği beş olarak net olarak khamsa kelimesi de geçiyor. Bundan dolayı yani vitir işte vacip diyoruz mesela farz demiyoruz onun için. Vacip de amelen farzdır yani kılamasan kazası gerekiyor. Sünnetin kazası gerekmiyor mesela. Ne dedi o zat? Dedi ki farzları kılarım ilerisine bir tane bile kılmam Ramazan'ı tutarım. Nafile bir gün oruç tutmam dedi. Ne azıydı aleyhdi? Pazarlık yapıyorum. Ondan sonra işte neyse. Haç bir kere ise diyelim. Daha ikinciye de gitmem. Mumre'ye gitmem. Efendim zekat kırkta 40 birse. Bir buçuk vermem. Yani sataka vermem mesela. Misal buradan mı anlaşılıyor başka bir şey? Anlaşılmıyor bu hadise. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona. Sen ne biçim adamsın? Ne biçim konuşuyorsun ya dedi mi? Böyle pazarlığa girilmez Allah ile. Nafileleri de yapacaksın. Faz... Şunu da yapacaksın bunu. Buyurdu mu? Buyurmadı. Ve ne buyurdu biliyor musun? Adam döndü gidiyor. Ben dedi cennetlik olur muyum dedi. Femin me ne dedi. Ben kimlerdenim nerenim malıyım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Minel cennet. Farzları yaparsan cennet elindesin. Ve adam döndü giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eflahar <gülüyor> racül. Birvat evde kalılcı ne? doğru konuştuysa yani sözünde durursa, doğru konuştuysa ne demek biliyor musun? Farz namazdan hepsini kılacak, farz oruçları tutacak, farz olan hac farz olduğu için bir kere onu yapacak, zekat farsa zekat kadar verecek. Bundan üzerine hiçbir nevafil, faza'il, amal yapmıyor. Bu adam cehennemden girer de biraz yanar da sıkıntı çeker, bir şey yok, bir şey yok. Diyor. ''Eflaha'' diyor. Eflah sıkıntı çekene ''Eflaha'' denmez. Mahşerde de sıkıntı çekecek olsa, cennete direkt giremeyecek olsa, önünde azap şefkat edecek olsa, Eflah kelimesi buna müsait değildir. Çünkü eflehal müminun ad kerimeye de baktığımız zaman, ''Felah buldu'' ifadesinin altında ne geliyor? ''Ülâkımül varifûn ellezîne'' ''Yerifûn el firdevs'' geliyor. ''Felah bulduysa'' firdevs hala cennette de iyi bir yere gidiyor yani. ''Eflaha'' bu çünkü. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Hadisler, ayetler birbirini tefsir eder. Kelimeleri birbirinden alacaksın. Bu adam doğru söylediyse felah buldu. Ne demek felah buldu? Kurtuldu. Efendimiz şöyle mana verirdi. Umduğuna nail oldu, koktuğundan emin oldu. Felah bu demek. Korktuğundan emin oldu ne demek? Kabirde sıkıntı var, ölüm düşüyor, işte, efendim Son nefeste imam istedisi var. Sual cevaplar var, kabir azabı var. Mahşerde elli bin sene var, sıratta geçememek tökezlenip cehenneme düşmek var. Mizanda ondan sonra efendim sevabın, günahın sevaptan fazla, fazla gelirse cehenneme atılmak var, var, var oğlu var. Havzu Kevser'den kovulmak var. Mahşerdeki endişe hiçbir yerde yok. Elli bin senelik bir panik var. teza var. Ne buyurursun Allah'ım sadece farzları yaparsa eflehra recul. Bu adam felah buldu. Dehalelece. Bu adam cennete girdi eğer sözünde doğru durursa. Sadece farzlar. Ben size onu demek istiyorum. Ya yapmayın, etmeyin, gitmeyin ya. 5 vakit namazı da mı kılamıyorsunuz be kardeşim ya. Ya işte ben çalışıyorum da abdest sorun oluyor da ya ben sana diyorum ki kardeşim o zaman bir abdest alısın. O abdestten beraber öğlenin son vaktinde kılsan Sonra bir iki dakika sonra ezan, ikindinin vakti girer. İlle ezan duymak şart değil. Bazı yerde olursun ezan duyulmaz. İkindinin vakti girer. Peşine de ikindi kılarsın. Yine öğlenle ikindi zaten sorun olan ekser insanlar akşamda sabahta evinde oluyor. Öğlenle ikindiyi de kazaya bırakmadan öğlenin son vaktinde ikindiyi ilk vaktinde kılmak suretiyle böyle de bir çare üretiyorum sana. Vakitlerini birbirinden çıkartmadan kazaya sokmadan. Kazaya soktuktan sonra gitti 80 sene azap. Cennem hak ettin. Ya 5 vakit namazın sırf farzları yani 17 rekat ya. Bunun toplamı 17 dakika eder. Yani en kısa kılmakta söylüyorum. Bunda mı yapamıyorsun? Zaten param yok, şuyum yok, buyum yok diyorsunuz. Ekseriyetiniz, asgari ücretle çalışıyorsunuz veya emeklisiniz, şu busunuz, hacca para yetiştiremez. Zaten o hac farz değil. Biri düştü zaten. Veya paran var şu sağlığın el vermiyor, kura çıkmıyor, ne. Zaten o zaman gitmişse Allah sormuyor. İmkanı yine olmuyor, yol, yol olmuyor. E zekat zaten bir insanların çoğuna şu anda zekat düşecek durumu yok. Orta sınıf vatandaşlara bile zekat düşmüyor şu an. Zor geçiniyorlar bir ailede kaç kişi çalışarak. Nerede para kenara koyacak üzerinden bir sene geçecek yani. Borçsuz bir de. Şu karşılığında borcu olursa da on bin lira, bir bin lira paran var diye zekat düşmez ki karşılığında borcun varsa. Ödemen varsa. E bu durumda zekat da çok az kimseye farz yani zaten. E farz olan da zaten versin arkadaş. Yani demek parası var, borcu da yok, kenarda da duruyor demektir yani. E şimdi zaten had çoğu üzerine terettüp etmiyor. Zekat birçok insan üzerine terettüp etmiyor. Genel manada fakir fukara hakkında konuşuyorum. Fakir fukaradan ziyade orta sınıf dediğinde şu anda zaten gitmiş yani. Ortam orta kalmamış da. Ya zengin çok zengin ya da no, fakirin alt, fakire düşmüş insanlar. Şu anda orta sınıf diye bir şey kalmadı. Çünkü görüyorsunuz yani bakkal kalmadığına göre orta sınıf kalmadı zaten. Bu ne demektir? Marketçiler var. Marketçi de orta sınıf sayılmaz artık marketler açtı Demek ki burada bir namaz kaldı. Efendimiz hep buyururdu. Bir namazımız var. Bari onu doğru kalın. Bir namazımız var. E niye bir namazımız var derdi. Yani yüzümüzü o hak edecek. Oruç zaten senede bir kere namazı aç. Orada da zaten Doktor sana müslüman bir doktor tutamazsın diyorsa tutamıyorsun. Ama ekseri insanlar elhamdülillah sağlıklarınız yerinde tutuyorsunuz. Ekseriyet itibariyle konuşuyorum. Bak zekatta ekseriyetiniz vermiyorsunuz diyorum. Haçta ekseriyetinize farz değil diyebiliyorum. Ama oruçta ekseriyetinize farz. Namaza gelince hepinize farz. Kafası sallanana farz. Yoğun bakımda değilse aklı başındaysa kafa sallanana farz. Rukû secde yapmak değil. Kafa sallanana farz. Başın işaretiyle kılacak Namazı böyle bir şey. E yani bak buyuruyor ki bu adam doğru söylediyse adam felaha erdi. Yani sırf farzlarla cennete giriyorsun. Hem de azaba düşmeden giriyorsun. Hem de korku çekmeden giriyorsun. Eflaha ne demek? Umduklarını buldu, korktuklarından emin oldu. E korktuğun neydi? İşte demin saydım. E bunların hepsinden kurtuluyorsun. Neyle? Sade farzlarla. Şimdi bu kadar kolay olan bir İslamiyet. Bir insan hala namaz kılmama addirilir mi? Müslümansa. Ha, müslüman değilse zaten inanmıyorum bir şey. Ben ona ne diyeyim? Ona iman et derim. Ama bir adam Allah'a ahirete öldükten sonra dirilmeye inanıp da şu farzları, zaten farzları anlattığım ne kadar kolay ve kısa ve az bunları da yapmıyorsa yani bu felah bulamaz yani. E çok pişman olur ahirette. Şu Ramazanlarda tutmadığına. Mübarek günlerde bile namazlarını kılmadığına. Zaten namaz için mübarek gün, gayri mübarek gün yok. Namaz her gün farz Ramazanda kılmayandan, Ramazan dışında kılmayanın da çok farkı yok. Aynı şey. Yani Kadir Gecesinde yatsıyı kaçıranla normal gecede yatsıyı kaçıran hiç farkı yok. Azap bakımından. Aynı azaba tabi dillerler. Kazanan makamından Kadir Gecesi'nde çok katlamalı mükafat alması ayrı dava ama kaybetmek makamından aynı şeyleri kaybediyor. E şimdi ne duruyoruz da biz gözümüz görerek pişman olacağımızı bilerek bu pişmanla kendimize yakıştırıyoruz ya. Ya mübarek insan. Bak şimdi benim dolu pişman olduğum şeyler var. Hayat sürecimde çocukluğumdan beri. Başıma gelmeyende kalmadım. Birçok şeyde tedbir alabilirmişim. Almamışım şu durumun. Birçok kaydım koydum yok. Şunu niye yazmadım? Şunu niye kenara koymadım? Şu belgeyi belge niye hazırlamadım? Şimdi mahkemede adamdan hak itaat Elimdeki belgeyi kaybettim falan. Yani dolu pişman olduğum hakikaten kafamı böyle var ya alıp duvara vuratsım geliyor. Hayatımda benim 45 senelik hemen hayatım benim serüvenli. Yani 6-7 yaşını saymıyorum. Ondan sonrasında yapabileceğim şeyler varmış. Ama geri getiremiyorum. Günahlarım vardıysa tövbe edebilirim. Geçmişimi sildirebilirim. O fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. İşte umresiydi, tesbih namazıydı, istiğfariydi. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O hepimizde o kapı açık. Ama maddi olarak kaybettiğim şeyleri geri getiremiyorum. Çaldırdıklarımı, çırptırdıklarımı geri getiremiyorum. Birçok zararım var. Telafi edemiyorum. Edemiyorum. 20-30 sene evvelki olaylardan şu anda hala başıma ne davalar açılıyor. Şu anda hala Şimdi, yani burada yanıyorsun, pişman oluyorsun. ama sonra düşünüyorum. Ne yapabilirim şimdi diyorum, bir şey yapamam. Günahın olsa tövbe edersin, kaza namazın olsa kaza edersin, zekattan borcun olsa şimdi çıkarırsın. Bunlar tamam, bunların telafisi var. Ama ben şimdi geçmişte ki hatalarımla şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Tamam, bayağı maddi manevi veyahut vücudumda zararlar oldu. Veya ben şekere dikkat etseydim, şah damarım şimdi tıkanmazdı. Bypass olmazdım 40 yaşında. Misal bütün damarlarım tıkanmış vaziyette. Ne kadar daha götürecek belli değil. Ha 30 senelik süreç. Cık. E şimdi tabii çok pişman oluyorsun. Ya böyle olur mu şunu şöyle yapsaydım bunu böyle yapmasaydım. Ama gençlik çocukluk e, zararını da çok görmediğin zaman anlamıyorsun. Bir şey olmuyor herhalde zannediyorsun. Yiyorsun içiyorsun mesela. E şimdi bunların telafisi yok. Doktor bana diyor ki artık sen şah damarın sol taraf tıkanmış 0 %100. Ameliyatı var mı diyor yok. Sitem takabilir miyiz? Diyor yok. Bitti. Daha onun dönüş yok diyor. Sağdaki de tıkalı. Sağdakinden diyor işte mümkün mertebe devamlı. 6 ayda bir dublör, dublör bilmem ne bakacağız. Sağdakini tıkatmıyor. Çünkü kan bir tek sağdan gidiyor şu an. O da tıkalı da. Ondaki gidişatı durdurmamak için en nihayetinde bir ameliyat. Çok zor ameliyat bir de. Bir ameliyat payımız var sağda. Misal misal. Ben şimdi bu solu düzeltemem daha. Ayaklarımın damarları gitmiş. Ne yapacağım abi? Ha, bundan sonra periz yapıyorum. Bundan sonra dikkat edeceğim. İşte ne kadar edebiliyorsam ilaçlarım var ona göre. O zaman o ilaçları bilmiyordum. İşte koruma ilaçtan almamışım falan. Ne bileyim yani 30 sene doktorlara gitti. Bir şey demediler. Bizim biliyoruz doktorlara. Tıkandıktan sonra ameliyat lazım. Onu diyor. önceden koruma tıbbı diye bir şey yok. Yani şunları yap şimdiden sen. 10 sene sonra damarın tıkanır. Hiç böyle bir şey bir doktor demez. Çünkü böyle bir şeyler derseniz bile hasta olmaz. Hasta olmayınca müşteri bulamazlar herhalde. Bilmiyorum yani. Hiç insanlara iyi niyetle bir yaklaşım yoktu evvelce. Şimdi bazı iyi doktorlara karşılaştım. O zaman bazı pişmanlıklar telafisi olmayınca ben de düşünüyorum Ahmet geriye üzüntü çekmenin bir manası yok. Çünkü o üzüntü yeni üzüntü çıkarıyor. Ve insan vah vah vah vah vah vah vah vah. vah. Bu ne yapıyor? Gününü de kaybettiriyor. Şu andaki vaktini de mutsuz ediyor, ümidini kırıyor. Yani bir insan geçmişin hayıflarıyla geleceğini yitirir. Ama İslamiyet öyle değil ki cenneti kazanabilir miyim? Kazanabilirsin. Ama ben 60 yaşındayım. Kazanabilirsin. Ama ben 90 yaşındayım. Şu anda da tövbe edebilirsin. Allah geçmişini sıfır eder, siler. Ve şu anda ben 10 bu dünyada 60 dünyada cenneti kazanabilirim. Kazanabilirsin. İşte İslam şartları ortada. Hangisine gücüm varsa Oruçlukta öldemiyor ki. Gücün yoksa tutma diyor zaten. Namaz oturarak kıl, ayakta kılamıyorum diyor. Artık aya oturarak da kılamıyorum, rükû bile edemiyorum. Ben ölmek üzereyim. Ben ne yapacağım? Kurtarabilirsin. Cennete gideyim, gidebilirsin. Tam bir tövbe et, Allah pişman ol. Nasıl olsa son nefeste değilsin. Başınla da olsa kıl. Ben ne yapayım sana? Yani Allah Teala'nın gösterdiği bütün yolları gösteriyorum sana kardeşim. Ben daha ne diyeceğim sana yani? Ama sen Bunları bu telafi yoluna bakmazsan, öbür türlü dünyevi e, nedametler hassette, fayda getirmez ben onunla pişman olacağım artık. Tedbirimi alayım önüme bakayım, değil mi? Ama ahiretle ilgililer öyle değil. Ahiretle ilgili şu anda pişman olmak yarıyor, ama dünya ile ilgili geçmiş günün pişman olmak bir şey yaramıyor, hiçbir şeyi geri getirmiyor. Ama ahiret için pişmanlık şimdiden çekersek ahirette pişmanlık çekmeyiz. Ben onu demek istiyorum. Şimdi ahirette pişmanlık çekmek, şimdi benim bu damarım keşke tıkatmasaydım ve benzer. Ne yaradı ki? Mahşere gitmiş, keşke cenneti kazansaydım. Bizim komşu cennete gidiyor. Görüyor musun? Benim durumuma bak. Ben şimdi ateşe mi gideceğim? Ya bu saçmalığı niye kendimize yakıştırıyoruz ya? Yani yapmayalım, etmeyelim, gitmeyelim. Yazıktır. Kardeşlerim. Es-sağabeyle ve emr. Meryem suresinin ayetidir. İşler karara bağlandığı zaman ki pişmanlık gününden Habibim onları şimdiden uyar. Bu ayet niye geldi bize? Ben bu ayeti okuyayım diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Ondan sonra Ebbek Sıddık okudu. Aziz Ömer Efendimiz okudu. Bütün ulema evliya okudu. 1400 küsur sendir bütün sahabe okudu. Bütün vaizler, katipler okudu. Yani Kur'an'dan ayetten vaz edenleri bahsediyor. Hikaye anlatanları bahsetmiyorum. Ayet-i hadis okuyan bütün herkes okudu bunu. Şimdi de dönem bizim dönemimize geldi. Ben de size uyarıyorum. Ben de size okuyorum. Bu emir hepimize yöneliktir. Pişmanlık gününden onları uyar. İş işten geçmeden şimdi pişman olsunlar. En, ne buyuruyor? Pişman olmak tevbedir. Bir insan bir günah yaptıktan sonra nasıl yaptım, niye yaptım diye. Pişman olsa diyor daha estağfurullah demeden Allah onu affeder diyor hadis-i şerifte. İze anedim el abdü. Bir kul nasıl ben bugüne Allah'a karşı yaptım yapmaz olaydım falan içinden pişmanlık çekerse diyor estağfurullah dilinden demeden bile Allah onu affeder. Bütün cuma hutbelerinde ne okunuyor? Otomataya bağlamışlar. Etta ibu minez zambi bele. Ne okuyanın ne haber var. Ne dinleyenin. Günahından tevbe eden hiç günahı yok gibidir. Pişman oluyorsun yani. E, Sifaar ediyorsun. E, sana bu kapıyı açmış allah Teala. Ahiretteki pişmanlık fayda etmeden... ...iş karara bağlanmadan... ...bu kul cehennemliktir buyurulmadan... ...bu kul Havzu Kevser'den kovulacak buyurulmadan... ...bu kul sırattan aşağı cehennemin dibine yuvarlanacak buyurulmadan... ...bu kul mizanda günahları ağır gelecek... ...ebedi cehenneme veya muhakkak cehenneme gidecek... ...yani altı bin sene, yedi bin sene hüküm karara bağlanmadan pişmanlık günü gelecek önlerinde o günden onları uyar iki fayda uyarıyoruz işte ne benim asi nefsim uyanıyor etkileniyor ne de sizin ekseriyetiniz itibariyle nefisleriniz yola geliyor çünkü Mevla zaten peşinde hemen gafletin, ama onlar gaflet içindeler sen onları uyarıyorsun ama gaflet ne demek habersiz ya şu anda şu memlekette, şimdi bayram azılı bilmem ne, sokaklar, çarşımlar, pazarlar. Gidenler, gelenler niye gidiyor, nereden geliyor, ne yapıyor, ne yiyor, ne yiyor? Ne helal soran var, ne haram soran var. Ne el-i göre itikadımı tasfiye edeyim. Münker Negir sual edecek, ben ne cevap vereyim. Hiçbir derdi olan, yani ortalıkta dertli bir insan göremiyorsun ya. Ahiret derdiyle. Hem dert olan. Çünkü Mevla Bey buyurur. Gaflet bu işlerden habersizler. Hadi gaflet içinde olsa yine bir derece adamı uyarırsın, uyandırırsın. Ya öyle mi der falan. Ve la Ekseriyet itibariyle onlar imanda etmiyorlar. Ne demek imanda etmiyorlar? Nashatını kendine sakla. Ne zaman ölecek, dirilecek, ölmeyecek? Öleceğiz, gideceğiz, biteceğiz. Ölümü de inkar edemiyorlar, gözlerinin önünde gerçekleşiyor. Dirilmeyi de görmediklerinden ama dirilmek mi olurmuş? diyorlar. Biz artık yaptığımızdan gideceğiz diyorlar ve ahirete de hiç inanmıyorlar. Ama biz onlardan mıyız? Değiliz. Madem biz inananlardanız o zaman gafillerden de olmayalım. Ya bir insan ölüp dirileceğim, hesaba çekileceğim. Cennete girmem için bu kadar badireler atlatacağım. Tehlikeli geçitlerden geçeceğim. Bunları neyle geçebilirim? Hangi ameller bunları kolaylaştırabilir? Ramazan-ı Şerif mesela. Faziletli ameller bakımından. Hangi ameller bunları kolaylaştırabilir? Sen bunları, bu kadar seni anlatıyoruz işte. Ramazan-ı Şerif Ramazan-ı Şerif faziletleri Enes odaya Allah'ta rivat edilen hadis-i buyuruyor? Levenne Allah'a ve teâlâ ezine lissemâvat vel arayyete kellemâ lebeşşşâratâ sâimî ramadâne bil Allah Teala şimdi göklere yerlere izin verse ne izni verse? Buyursa ki konuşun, dile gelin. Yani insanların duyacağı şekilde gökler yerler konuşur da yani meleklerle görüşüyor, Mevla bir şey buyuruyor, onlar cevap veriyor. Ayette var kâle taateynâ ta'yûn gökler yerler cevap verdiler buyuruyor. Ama bizim, bizim duyacağımız şekilde, bize duyurulacak şekilde allah Teala onların konuşmasına izin verse, gökler yerler ne derler? Elbette Ramazan orucu tutanları cennetle müjdelerlerdi diyor. Şu anda dünyada, şu anda göklerden, yerlerden ses gelirdi. Bütün dünya şaşırır kalırdı. Ramazan orucu tutanlar cennetliktir derler. İşte işte bak çare işte. İşte ahirette pişman olmamak için çare. Oruç tutuyorsunuz elhamdülillah. Hiç olmasa... Deldirmeyin inşallah. Deldirmeyin. Ne demek? İşte gıybetle dedikoduyla, yalanla, iftirel deldirmeyin. Zikirle, yamayın. Delikleri zikirle yamayın. Sübhanallah ve hamdi şimdi. Yüz kere denizin köpükleri kadar günahınız olsa affedilir. Boynlarımızı cehennemden azadeyle duaları yapın. İşte Ramazan şerif içerisindeki istiğfarlar var ikinden sonra yapılan. 378'lerde miydi kitabın? Öyle bir şeydi. 28'lerde mi diyor onun üzerinde yazıyor. O dualar istihbarlar okuyun son 10 günlerdesiniz mübarek e, efendim. Hatta elle yazmıştık 328 mi ne? 28 mi diyor? 378 ile kaç arası? 378-382 arası ne var orada? İftar dualarım var? Yani iftar duaları var. Yani şu andaki e, Ramazan Şerif Risalesi. Günlerinin zikirleri. Ya Mu'tikar Rikab yüz kere okunuyor. Boynumuzun cehennemden berat üçün. İftar dualarında anadan doğmuş gibi çıkıyorsun. Dünya akıretmişinin işleriniz yoluna giriyor buyuruyor. Orada dualar var. 378'den başlıyor. Ramazan-ı Şerif Risale'si. Nerede? Önünde öyle bir şey yok. Sen şimdi tatile gideceksin. Turizm rehber anı sınavına. Tatilde nereleri gezeyim? Hangi yerde ne içeyim? Ne yiyeyim? Halbuki Ramazan-ı Şerif çıkıyorsun, son günlerde hangi duayla zikirle... Azat olayım cehennemden beratımı alayım affolayım. Hiç kitaba bakan yok. Hiç. Mevlana buyuruyor. Gaflet içindedirler. Hiç pişman olacağız diye düşünmüyorlar. ancak pişman oluyorlar. Sonra da pişman olacaklar işte. Yani biz şimdi dertlensen dertli adamda yağ, yağ bağlar mı ya? Ahirette ne yapacağım diye düşünen insanlar. Evliya Allah'ın... Derili, etleri, derileri kemiklerine yapışmış ya oruçtan ibadetten ya sen bu kadar günahla ben bu kadar günahla tulum gibi geziyoruz bir de bu kadar iştahla biz neyimize güveniyoruz ahirette ne yapacağız yani insan çaresine bakmaz mı onun için deliklerimiz su olabilir yamayalım neyle zikirle tevbeyle istiğfarla Ramazan şerifine ilgili faziletleri Abu Mashurol, Gafari, Ne bulur? Ramazan. Ramazan, sene teyin. Kullar Ramazan'daki faziletleri bilseler, isterdi ki, bütün sene Ramazan olsun. Bütün sene Ramazan olsun. Neden? Çok kazanç var. Ama biz bir şey anlamadık ya. Çünkü neden zikr artırmadın, Kur'an okumayı artırmadın, istifara artırmadın, sadaka'yı artırmadın, Zekatı çıkartmadın, fitreyi hazırlamadın, çıkartmadın. Ee, sana Ramazan gelmiş geçmiş Sana ne? Ama bayramı da Bizden önce yaparlar. O da ayrı deva Namaz yok oruç yok. Bayramı da Müslümanlardan önce yaparlar. Çünkü Şeker lokum baklava meselesine gelince Onlar bizden önce gidiyor bak Havanak olmayalım Şu mevsim mevsim. Fırsat ganimet Allah kazananlardan eylesin Bir kısa ara vereceğiz. Bazı dualar Zikirler size öğretiliyor o arada da Dünya kelamımız yok. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve ve selleme. Evet, hadis-i şerifler okuyorduk, ayet-i okuyorduk. Benim konuşmalarım öyle çok arada, ayet-i hadis çok geçer. Hayatımız ayet-i hadisten ibaret. Allah teala mahrum etmesin, amin. Ne buyurdu? Pişman olacakları günden uyar. Ne zaman pişman olacaklar? İşte hadis-i şerif beyan ediyor. Ölüm kesildiği zaman, ölüm alaca bir kod şeklinde getirilecek, Cennetle cehennem arasında kesilecek. İşte orası çok tehlikeli bir nokta. Hı. O zamana kadar cehennemdekiler bir ümitle yaşayacaklar. O ümit ne biliyor musun? Hani cehennemden çıkarız da cennete gireriz ümidi değil. O ümit ölürüz de kurtuluruz. Çünkü yanıyoruz, yanıyoruz, yanıyoruz artık bir şekilde yani canımız çıkar. Canımız çıkınca da bir şey duymayız. Hissetmeyiz. O ümitle yaşayacak. Çünkü Mevla Teala hiç baştan haber vermeyecek onlara bunu. Bir zaman yandıklarından sonra cennetle cehennem arasında ölüm alaca bir koç şekline getirecek. Ölüm denen nesne var ya, bütün canlıların tatlı, küllü nefsin. Her insan demiyor. Anladın mı? Her cin demiyor, her melek demiyor, her hayvan demiyor, her can. Yani sineklerinde canı var, böceklerinde karıncadan tut filine kadar. Yani her can hayat sahibi ölümü tadacak. Ve tadıyor işte görüyorsunuz bütün hayvanlar da ölüyor, herkes ölüyor ne zaman cennet, o ölüm allah Teala e, onun mahiyetini, o manevi bir şey, yani ruh, ruhsuzluk. Bunu şekle sokuyor. Ruhu da şekle sokuyor işte. Ruh mesela ben şimdi, burada konuşan ben değilim ki. Cübbelinin ruhu konuşuyor esasen burada. Çünkü uyusam konuşamam, ölçem hiç konuşamam. Esas insan ruhtur. O ruhun alınması hali, yani nasıl ki şimdi o ruhun bedene girmesi halini bende görüyorsunuz. Önünüzdeyim şimdi. O ruhun bedenden ayrılmasının da şekle girmesi var. Onu da şekle sokunca hangi şekle sokacak? Nasıl ki ruhun bedene girmesini senin benim bedenimde müşekkel hale getiriyor. Ruhsuzluğu da ruhun alınışını da kabzını da ne hangi şekle sokacak? Alacak hoş suretine sokacak Ölümü getirecek cennetle cehennemin arasına koyacak Nida. Cennet tarafı sağ taraf. O arada sağ taraf cennet, sol taraf cehennem. Cennet tarafına nida edecek melek. Ölümü kesecek. Boğazlayacak kıtır kıtır böyle. Ölüm kesilmesi ne demek? Cennet ehli için çok iyi bir şey de cehennem ehli için çok kötü bir şey. Ya ehlal cenneti huludun felâ mevt. Ey cennetlikler! Artık orada bediysiniz, Daha ölüm yok. Nida edilecek. O zamana kadar da cennettekiler bir telaş içinde. Diz boyu nimet saraylar, köşkler, hizmetçiler falan. Çok rahatlar ama acaba sonu var mı? Acaba ayrılır mıyız? Acaba çıkar mıyız? Çıkın derler mi? Ölür müyüz? Çıkın demezseler de ölürsek bu lezzet bitecek. E çünkü adam zaten nimette var. Onun için ölmek istemiyor. Azapta olsa ölmek ister. Onlara müjde gel. Ey cennet ehli. Ebedisiniz. Ölüm kesildi. Gördünüz gözünüzün önünde. Bütün cennet seyret. kork kesildi. Bu taraf, bu hadis-i şeriftir. Sol tarafa nida edecek münadi melek. Ey cehennemdekiler siz de ebedisiniz artık ölüm yok. Eyvah. Cehennemde bir feryat kopacak. Feze'i ekber en büyük feryat kopacakla bir andır. Çünkü neden? Onlar ölürüz de kurtuluruz bekliyorlardı. Ölüm kesildi ebedi yanacaksınız. Eyvah. Tabii ki bu Müslümanlar hakkında değil. Müslümanlar sonunda çıkarlar. Kafirler biliyor kendilerini. Zaten tabakaları, derekeleri farklı Müslümanlarla. Ebedisiniz, artık ölüm yok. Vay, vay, vay. Onun yine bir hadis-i şerifte buyruluyor ki dünyada ne kadar kum tanesi var, çakıl tanesi var? Ne kadar var? Aklı olan saymaya kalkmaz. Yani denizlerin dibinde ne kadar var? Dünyanın dörtte üçü su, hepsinin dibi kum çakıl. Sırf sahillerde ne kadar var sahillerde? sahillerdeki kum tanesi saydım da bir tane sahil kara, Karadeniz'in sahilini sayamazsın yani peki cennet ehline deseler ki dünyadaki kum tanesinin adedince birer sene cennette kalacaksınız la hazinu elbette cennette öyle bir üzüntü başlar ki niye üzüntü başlıyor çünkü dünyadaki kum tanelerinin sayısını dedim sana katır katır katır katır trilyonlar trilyarlar sayamaz ve sayılar biter, kum taneleri bitmeyebilir. Dünyadakileri konuşacaksın. Ama yine de sonu var mı? Var. Cennet tamam. ehli üzülürler. Cehennem ehline dense ki efendim tebkavune fin bi bi'adedi ramli dünya ya ehnel ey cehennem ehli, siz bu cehennemde dünyadaki kum danelerince tamam mı? Her tane, tane bir seneye tekabül ediyor. Bir tane bir sene ya, yanacaksınız. Ya böyle bir şey olabilir mi? Dünyadaki kum tanesi kadar e, sene yanacaksınız ya. Bu ne demek ya? Ama ne yaparlar biliyor musun? Leferihu cehennemde bayram olur. Niye bayram olur? Sonu var. Ve lakin <gülüyor> cu'ile lehumul ebedu Hadis-i Şerif buyuruyor. Lakin iki taraf içinde ebediyet tayin edildi. Yani sonsuz kardeş 5-10 senelik o da belli değil kaç nefes kaldı. Keyif için zevk için orucu yeme namazı kaçırma faiz yeme zıkkım yeme rakı bira iç ki içme haramlardan uzak dur sonsuz azap ya bunlara da mükafir etmezsen diyorsun diyorum ama sonun nefesi kurtaramazsan ne olacak Allah'a gazap ettirirsen bu haramların yüzünden sana imansız öldürürse o zaman sana da ebedi cehennem var. Ebedi olmadığını düşün. bin sene yanmayı nasıl göz alıyorsun? 7 saniye ateşe girebilir misin? Yapma bunu. Müslümansan yapılacak iş değil ya. Allah'ın kulları Müslümansınız ya. Başlayın şu farzlarınıza. Mübarek Kadir gecemiz. 27. gece gelmeden evvel ya. Bu mübarek gecede 25. gece. Gidin bir aptal salın. tövbe edin. O namaza başlayın. Bu gece bir de teravih kılın. Bak 25. gecede Hazreti Ali efendimiz buyuruyor. Kim 25. gecede teravih namazını kılarsa özel bu gecenin müjdesinde. Yûrutu laûlev sevabe men fi'l mescidi'l haram ve fi'l mescidi'n nebevi ve fi'l mescidi'l aksa. Her kim e, o 25. gece ramazan Şerif'in 25. gecesinde teravih namazını eda ederse Mescidi Haram'da Kabe'de ne kadar adam namaz kılıyor? Ya belki birkaç milyon vardır yani teravihlerden. işte bu gece ya vardır yani. Son geceler ya son on geceler yüz bin kişi itikafa giriyor ya sır. Efendim Mescidi Haram'da bu gece kimler namaz kıldı? Bak gidemedik ömreye de üzülüp duruyoruz. Ha bu gece teravihde verecek mi zaten? Ve Mescid-i Medine, Medine Mescidi'nde yine yüz binler kılıyor. Orada da en az cami iki yüz elli bin, üç yüz bin alıyor. Yani Şeyde. Tabii Kadir Gecesi ve etraflarda dolsa da bir milyon daha oluyor da. Medine Mescidinde kılanlar Vel Mescidil Eksa. Mescidil Aksa ya. bugün bir hacı abi geldi. Dedi ben Mescidil gidiyorum hocam. İşte orada bir teravih kılacağım. İçimden böyle içim aktı yani Mescidil Eksa'ya Ben gittim bir kere. Teravih hiç gitmedim. Bak Mevla müjdeyi getirdi. Ey Ahmet dedi. Sen bu gece teravihini dizgün kıl. Mescidi Aram'da kılanlar Medine'de kılanlar, Mescid-i Aksa'da kılanlar kadar sana şahap vereceğim. Yeter ki huzur üzere, huşul Kazanalım arkadaşlar. Ya ne diyorsun ya? Benim ümmetim bilseydi diyor, bütün sene Ramazan olsa isterdin. Niçin? İşte böyle. Her gecesinde müjdelere bak. Esra bildirmesi bildirmese ne bilecektik bunu 25. geceye özel müjdesini bilemezdik. Radıyallahu Teala. O Allah'tan, Resulünden haber almadan nasıl bunu söyleyecek? Ondan rivayet gelmeden alimlerimiz nasıl bunu yazacak? Onun için kazananlardan olalım, kaybedenlerden olmayalım. Yazık olur bize. Vallahi yazık olur bize. Onun için yani birçok adi şerif okuyorum. Pişmanlık ne zaman başlayacak? Ölüm kesilene kadar Bir adam ölürüm kurtuluru hesap yapacak. Ölüm kesildiği anda eyvah! Sonsuz belada kaldık. Bu pişmanlığı kendimize reva görmemek için şu bayramdan evvel dostların arasına girelim de Dostların bayramı gibi bayram yapanlardan olalım. İnşallah önümüzdeki sohbetlerde e, bayramla ilgili de konuşacağım inşallah. Cuma e, Cuma akşamı bayram sabahındaki tecellileri konuşacağım. Saat yedi buçuktan sonra. Önümüzdeki bu cuma saat yedi buçukta inşallah başlayacağım. Yedi buçuktan sonra e, mutlasıl e, birkaç hadis-i şerif okuyacağım Seki ki ya o bayram gecesi sabahının müjdelerini görseniz ya Firan evvel namaza başlarsınız yani. Af olmak için. Rubadi İbni Samit radıyallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif ee, okuyacağım size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Taberani rivat ediyor bunu. İmam-ı Heysemi, İmam-ı Suyut'u da ee, Ramazan-ı Şerif'in bir günüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu. Etâküm şehrû beraketin yâhşâkumullâhu fi Ey benim ümmetim, ey benim ashabım, bereket ayı geldi size. Allah Teala, bereket ayı çıkıyor bizden. Çıkmak üzere bizden. Bereket. Bereketlerin tümü bunda. Kaçırmayalım. Allah sizi tecellileriyle vayda kaplıyor. Rahmetleriyle size tecelli ediyor. Rahmetlerin feyüncü rahmetler indiriyor. Bu mübarek günlerde, keçirlerde de yağmurda indiriyor mübarek ya. Kurban olduğum, Ramazan'ın başı rahmet olurdu. İlk beş on gün yağardı falan bu sene tüm rahmetle geçti. İstanbul için öyle oldu. Çünkü gecede yağıyor, hep yağıyor kurban olur. Rahmetleri indiriyor, günahları sildiriyor. Adam günahsız. Ramazan'dan günahını affettirmeyen adama be Cebrail sen bedduatmış ya. Ben de, ben Ramadan, fedem, Ramazana kavuşup affolmayan kahrolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada amin. Bu ne demek? Ya hiç mi Allah demedin? Hiç mi estağfirullah demedin? Hiç mi bir kere Ya Rab Ben affet ben günahkarım demedin? Sen ne bozuk adamsın ya. Ramazanda da affolmayan kahrolsun. Bu ne demek ya? Aman 70 istiğfar güneş batmadan şu saatlerde nazik hassas dakikelerde estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dualarım kitabının başında yüz istiğfar var. İmam Rabbani bırakmayın buyuruyor. Abdestiniz olmasa bile terk etmeyin. Abdestsiz de okunur buyuruyor. Mektubatta. Estağfirullah el el-Lezî La ilahe illâhû El-Hayyel-Gayyûme ve çok muazzam bir şifardır yani. Hürsteven'i bunu okurken öldü yani. Hep bunu okuyun derdi. İkinden sonra sabah namazdan evvel Bak şimdi ikinden sonrasınız. Okuyabilirsiniz yetişir. Estağfirullah el diye devam ediyorsunuz. Ve tübileye kadar biliyorsunuz ya onun peşine bir sübhanehu ekliyorsunuz. Subhane. Sonu he. Subhanehu da diyebilirsin. Subhaneh de diyebilirsin. Bunu sakın terk etmeyin. Burada abdestsiz de olsanız buyuruyor. Dualarım kitabının sayfasında hocacı beni söylesin size. Hemen açın Dualarım kitabını. Duaların kitabı gibi bir şey dahilize geçmeyecek yani. Öyle kazine yok. Ahirette pişman olmamak isteyenler dünyada Dualarım kitabında zikirlerle amel etsinler. Bir de onun peşine 25 istihbar var. O 25, 27 de var. Onu mutlaka yapın. Orada ne buyuruyor biliyor musun? Ne malında, ne canında, ne ailesinde, ne de bulunduğu şehirde hiçbir fenalık görmez. Yani bilmiyorum İstanbul'a şimdi tek şehir denmez. Her ilçe bir şehir oldu. Ben şimdi Beykoz'dayım. Şu Beykoz'da biri bunu yapsa her gün, Beykoz'da bir bela olmayacak. Şimdi İstanbul'un tümüne tek şehir diyemiyorum yani. Olmuş 20-30 tane şehir. Mesela Bakırköy'de biri bununla amel etse Bakırköy'de bir bela olmaz. Yani ne bakımdan bir zel deprem olsa. Çünkü ne buyuruyor? Lem yarafi nefsi, canında da velafiy ile, ailesinde de velafiy mali, malında da velafil beled ve Bulunduğu şehirde de bir kötülük, fenalık görmez. 25 kere okunuyor o istiğfar. Çok önemli. Bütün meşayih vasiyet ederlerdi. Çoluğuna çocuğuna tembih ederlerdi. Bu istiğfarsız durmayın derlerdi. Canınız, malınız sigortaya alınacak. En başlarda hocam 50. sayfeler Bilmiyorum belki de 25-30'lar en başlarda idi yani işte sabah namazından evvelki istifallara geliyor sabah namazından evvel. Orada zikrediliyor. Bu deminki 100 kere adamda günah bırakmıyor. Bu 25 kere bir rivayet 27. Siz 27 yapın. İki taneden zarar mı edeceksiniz? Fazla istiğfar göz çıkarmaz. Defterinde çok istiğfar bulunanlara müjdeler olsun buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için İstiğfarlarla meşgul olun, zikirlerle meşgul olun, faziletli amellerle meşgul olun. Bak Allah Teala bereket ayı gönderdi size, rahmetleriyle kapladı, kuşattı sizi. Rahmetlerini yağdırıyor, günahlarınızı sildiriyor, dualarınızı kabul ediyor. Sayfelerini söylüyorum. 51. sayfa, dedim bak 50 dedim. 51. sayfede keheçük namazından sonra okunacak dualar diyor ama burada... Onu beyan ediyor. İkinciden sonra da yapmalı ve hiç terk etmemelidir diyor. İmam Rabbani Hazreti'ne vasiyetidir. Efendim 51. sayfada birinci istih yukarıda. Estağfurullah el diye başlıyor. 100 kere. Sonra İmam-ı Asım mektubatını alıyor. Ee, şimdi de yapabilirsiniz. O teheccüden sonra diyor ama illa teheccüden sonra şartı yok. Gün içinde diye de hadis-i şerifte var. Gün içinde 25 kere. Estağfurullah lezi la ila ila ila ila rahim rahmanen rahimel ve etubu ileyhi rabbi bunu da yaparsanız, efendim, çok fazileti var. E ben o şeyi ekledim. Yani yeni baskıda, doğalan kitabının iki cilt yapıyorum ya, yani ikinci cilde çıkacak. Yeni baskıda o müjdeleri ekledim. Onu burada belki bulamıyorsunuz şu an. İstihbar burada var da, bu istihbarla meşgul olan ne canında, ne malında, ne ailesinde, ne de bulunduğu beldede hiçbir fenalık görmeyecek. Ya sigorta ya yahu sen bulunduğun ilçeyi... Köyü mahalleyi kurtarsın Allah'ın size bu istiğfar saatinde. Bu da 51'in son satırları. Bu 25 kere okunacak. Böyle meşgul olmak lazım. Böyle amel etmek lazım. Böyle zikretmek lazım. Yanzurullahu ila tenafusikum. allah Teala sizin Ramazan-ı Şerif'te ibadete rağbetinize nazar ediyor ve kum melaketu o melekleriyle size karşı iftihar ediyor. Yani ey meleklerim görüyor musunuz nasıl oruşturuyorlar? Görüyor musunuz nasıl orada zikrediyorlar? Görüyor musunuz şehirlerde istiğfar ediyorlar? Bakın görün ey meleklerim nasıl teravih kılıyorlar. İnfe'allahu min enfusikum hayra fe innes şakiyye men teala. Ey benim ümmetim Ramazan'da kendinizden Allah'a hayır gösterin. Hayırla ameller işleyin ki Allah görsün. Allah her şeyi görür. İyilik çıkarın meydana. Zikir, istiğfar, salih ameller gösterin. Çünkü şakî ve bedbaht ve mahrum ve azap, azaba düşen ve cennetten nasipsiz kimseyi soruyorsanız Ramazan'da Allah'ın rahmetinden mahrum olanlar artık ebediyen mahrumdurlar. Allah cümlemize Celle Celaluhu ebedi rahmetine da nailiyet ve ebedi bedbahtlıktan e, kurtulmayı müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem Muhammed'in ve ve sahbihi